Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Yine bir salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle birlikteyiz. Kentin Gizli Öyküleri programında her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konumuzla birlikteyiz ve Gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu öyküler hem de ilham veren yaşam öyküleri bildiğiniz gibi ve her programımızda o ilham veren yaşam öykülerini öykülerin bizzat kahramanlarından dinliyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kendisini merakla bekliyorduk. Aslında son zamanlarda merakla çok şey bekliyorduk. Ne bekliyorduk, neleri bekledik, neler oldu biraz sonra hepsini kendisiyle konuşacağız. Bütün bekleşlerin sonunda şu anda Konumuz sevgili Alper Tüydeş. Sevgili Alper Tüydeş hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar iyi yayınlar. Herkese de çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olmayı kabul edip yaşam öykünüzü burada bu izlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Estağfurullah. Ne demek? Aynenlikle benim için de geçerli. Peki o zaman sormak istiyorum. <gülüyor> Alper Tüydeş'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? E, Alper Tüleş'in yaşam öyküsü 1989'da Bursa Karacabey'de doğmasıyla başladı. Ve e, yine bu güzel şehirde büyüdüm, doğdum, büyüdüm. Okulumu burada okudum. Bursa, Ve daha Karaca sonra... Bursa Karacabey'de, şimdi birazcık odaları konuşalım. O dönemlerden yavaş yavaş gelirim istiyorum. Bursa tamam. Karacabey'de nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz? Gözünüzü açtığınızda, kendinizi hatırladığınızda nasıldı? E, yaşadığınız ben... yer? E, tabii şöyle, e, ben... Tabii doğma buralıyım ve yaşadığım şehirde çok seven bir insanım çünkü doğaya meraklı bir ortamda büyüdüm, doğanın içinde büyüdüm diyebilirim aslında. Çünkü ayrıca ve yaşadığım yer buna çok müsait. Yani dört bir tarafında çok büyük göller, ormanlar, araziler, e, dereler, işte şelaleler var. E, ben küçük yaşından itibaren aslında. E, Dışarıda, sokaklarda çocukluğunu doya doya yaşayan nesillerdenim. Belki de bunların sonuncusundanım zaten. Ee, ve bu süreçte açıkçası hem böyle bir habitata sahip bir şehirde olmasıyla avantajlı büyüdüğümü düşünüyorum. Bunun yanında geçmişte avcı bir aileden geldiğim için de aslında avcılıkla da daha iyi olsa doğayla münasebeti olan bir e, ortamda büyüdüm. Ve açıkçası e, ilk zamanlarında e, daha işte bu lise zamanları diyeyim. Avcılara çok meyilli bir insandım. Hatta ava gitmiştim de vardır. Ama daha sonra gelişen olaylar beni e, avcılıktan yaban hayatı fotoğrafçılığına ve bu konuya dikkat çekmeye çalışan bir doğa severi, bir doğa savunuculuğuna dönüştürdü. Ama e, başlangıç serüvenimde aslında dediğim gibi avcılık var. Doğayla doğrudan temasımı kurduğum ilk zamanlarda. Aslında çocukluktan dediğiniz gibi geliyor. Yani çocukken, çocukluktan yani tabii ki de ortamda doğayla yaşamak ve dediğiniz gibi yine o şanslı jenerasyonun bir üyesi olmak. Evet. Doğanın içinde büyüyen çocuklardan olmak bambaşka bir şans. Dolayısıyla doğanın büyüttüğü, o doğanın içinde büyüyen bir çocuk olarak o doğaya merak erken yaşlarda başlıyor. Ama okul hayatı falan hepsi... Bursa'da devam ediyor anladım. E, hepsi Bursa Karacabey'de oldu. Evet, Nasıl da yani o yıllar? Liseye kadar e, Karacabey'deydim. Yani açıkçası liseyi yıllarına kadar ben e, çok da aktif olmayan böyle e, perde arkasında seyirci koltuğunda oturup sahnedekileri izleyen bir insan. Ama lise zamanlarında bu biraz daha değişti. Arka planda değil ön planda olma isteği başladı. Ve bunun akabinde okuldaki pek çok lise zamanlarında e, pek çok faaliyette gönüllü olarak yer almaya başladım. Tiyatro çalışmaları işte özel gün ve haftalarda vesairelerde hep öğretmenlerle bu tarz organizasyonlara yöneliyordum vesaire. Ve e, o yıllarda benim tabii bu arada bunu burada durdurup kenara alıp başka bir başlangıcı yapmam lazım. O da e, küçük 2000 tam 2000 yılında, milenyumda hiç unutmuyorum. Dedemin aldığı bir bilgisayar ve bu bilgisayara takıldığında webcam olan Çıkarttığımda ise bir ya da iki megapiksellik fotoğraf makinesi olan küçük bir makineyle de fotoğraf serüminin başladı benim. Ee, ortaokul lise yıllarının başlarında. Ve e, bu fotoğrafla birlikte ben bir daha fotoğraf çekmeye başladım sürekli. Ama o yıllarda işte arkadaşlarımı çekiyordum ya da gördüğüm hayvanları, sokak hayvanları çekiyordum. Bu şekilde e, o fotoğrafçılık meramı gideriyordum. Daha sonra işte babamla yaptığımız arazilerde gezilerden de çektiğim fotoğraflardan biriyle ben lisede bir ödül aldım. İlçe çapında düzenlenen bir ödül yarışmaydı bu fotoğraf yarışmasıydı ve bunda ödül aldım ve bu aldığım ödülle birlikte yani aslında biraz üstüne gidersem daha da başarılı olabileceğimin cesareti geldi bana ve benim fotoğrafçılık serüvenim aslında o lisede aldığım ilçe çapında e, ikinci ya da üçüncü olduğum bir ödülle aslında e, cesaretlendim, özgüvenim geldi diyebilirim ve daha sonraki yıllarda fotoğrafın üstüne daha sık düşmeye başladım. E diğer tarafta tekrar bıraktığım yere geri gelecek olursak e, e, doğaya meraklı bir birey olarak büyüdüm. Çocukken en sevdiğim çizgi film Uçan Kazdı. Herkes e, televizyonda dizi ya da seyredenci işte, programlarını izlerken ben hep belgesel peşindeydim. Ve tüm bunlarla büyüyen bir çocuk olarak elime fotoğraf makinesi geçince de ilerleyen zamanlarda bu fotoğraf olan merakımı doğayla birleştirmeye başladım. Aslında böyle böyle de fotoğrafa, sanata ve bununla birlikte doğaya bir şeyin başladı, merakım başladı, ilgi alakam başladı. Ve bu sürecin devamında da işte lise yılları, daha sonra bu fotoğrafçılık beni gazeteciliğe de itti. Ve e, yerelde, yerelde yayın yapan gazetelerde, radyolarda, e, çeşitli konularda çalışmaya başladım. İşte hem muhabirlik olsun hem radyo programı olsun, yerelde tabii bunlar. E, ve bu benim aslında e, meslek ve okul hayatımı da etkiledi. E, bu sebeple Hatay'da internet gazeteciliği ve yayıncılığı bölümünü kazandım üniversitede. Ve buraya gittim. Yaklaşık üç yıl Hatay'da bulundum. Hem okul okudum, hem de orada bir televizyonculuk deneyimim oldu bir yıl kadar. Hatay'da Uyduda yayın yapan HRT Akdeniz kanalında e, program hazırlayıp sunmuştum orada. Ve e, hem gazetecilik okudum bir yandan ve bir yandan da televizyonculuk televizyonculuktaki ilk deneyimlerimi orada böyle yaşamış oldum. Aslında ee, üniversiteye kadar hadi. olan süreçte çocukluğumuzdan itibaren neyin içinde doğarsanız ve etrafınızda neler sizi beslerse o şekillendiriyor hayatınızı. Bakın Dediğiniz gibi şu. bir taraftan doğa bir taraftan aslında dedikleri size yaptığı o büyük iyilik. Küçük yaşta Çok. daha fotoğraf makinesiyle kamerayla tanışmak, e, anı dondurmak belki de olumsuz kılmak. Sizi mesleğinize, üniversitede bölümünüze ve farklı bir şehirde farklı deneyimlere sürükledi. E, ne kadar sürdü Hatay macerası? Sonra ne yaptınız? Hatay'da ben 3 yıl bulundum hmm. ve e, ilk kişisel sergimi de bu 3 yıllık sürede Hatay'da açtım aslında. Hataysal fotoğraflar diye. E, Tabi bunda o zamanlar geniş açı bir lensim olduğu için doğadan ziyade biraz daha e, şehir, insan, portre ve işte hikaye fotoğrafları çekmeye çalışıyordum o zamanlar. E, böyle Hatay benim... İlklerimle dolu bir şehirdi. Ben ona hep ikinci bir memleketim derim zaten. Yani birçok şeyi ilkini Hatay'da yaşadım. Ee, çok güzel hatıralarım var o şehirde. Çok severim Hatay'ı. Ee, ve iş hayatında da özellikle işte televizyonculuk, gazetecilik, öğrenci hayatımın en güzel yılları hep orada geçtiği için yeri ayrıdır dediğim gibi. Ve az önce dediğinizden de bahsetmek istiyorum. Evet. Hani çevre bulunduğu ortam dedik ya. Hani evet. insanın yaşamını etkiliyor diye. Evet. Ben bir dönem babamlar, dedemler avcı olduğu için... Avcılığı çok e, önemli hayatımın bir yerine koymuştum açıkçası. Yani avcı olmayı çok büyük bir marifet olarak görüp o duyguyla büyüdüm. Ama daha sonra fotoğrafla tanışıp çevremi çevreme, takip ettiğim insanları örnek aldığım insanları değiştirince tam tersi oldu. Ve bu sefer avcılık bana bir o kadar e, yapılmaması gereken hata olarak gelip aksine fotoğrafçılıkla beraber doğa yönüm ve doğayı koruma yönüm daha ağır basmaya başladı. Bunlar da aslında doğrudan dediğiniz gibi yine çevreyle alakalı bir sürecin sonuçları oldu hepsi. Muhteşem bir dönüşüm. Peki evet. Hatay'dan sonra neler yaptınız? Hayatınız nasıl? Aktı? Hatay'daki e, ya detaya girdiğim zaman çok daha uzun e, ama ben çok detaya girmeyeyim. Çünkü bir İstanbul maceram da oldu. Geldim 7-8 ay İstanbul'da kaldım. Orada da televizyonculuk bir oyunculuk için koşturdum ama e, olmadı. Sonra tekrar Karaca e geri döndüm yaşadım şehre. Bu süreçlerde aralarda işte dediğim gibi pek çok e, gazetede, yerel gazetede muhabirlik yaptım. Ve daha sonra fotoğraf makinemle birlikte çektiğim fotoğraflarla doğa, e, pardon çektiğim fotoğraflarla ikinci kişisel sergimi Karacabey'de, Karacabey'in doğası adıyla açtım. Ve bu sergiden elde ettiğim gelirle yıllardır hayalini kurduğum mi alıp bu sefer yaban hayatına yönelmeye başladım. Ve bu yaban hayatına yönelmemle birlikte kuşlar benim hayatımın merkezine ve daha sonrasında diğer memeliler, doğadaki tüm canlılar e, tam bir yoda haline geldi benim için. Çünkü e, her zaman çevremizde, bahçemizde gördüğümüz e, küçücük kuşların bir aslında her birinin farklı bir ütüşü olduğunu, farklı bir rengi olduğunu, deseni olduğunu o fotoğraf makinesi sayesinde öğrenmeye başladım. Ve bu süreçle birlikte artık onlara ilgi alakam daha da arttı. E onları tanıyıp fotoğraflamaya başladıkça sorunlarını, yaşadıklarını, zorluklarını görmeye başladım ve bunu insanlara anlatmak için de sosyal medyayı kullanmaya başladım bu sefer. Yani ben e, çektiğim fotoğrafları, insan fotoğrafı niye çeker? Ben şahsen. O anı başkalarını da etkilemek ve başkalarının o ana dikkatini çekmek için kullanıyorum. Ve bunda da en uygunu sosyal medya oldu. Tabi sergiler basılı yayın organlarında da gönderdiğim fotoğraflar var. Ama genel manada sosyal medya birçok insanın beni tanımasını, çektiğim fotoğrafları tanımasını ve doğaya olan ilgi ve alakasını e, başarmama sebep oldu. O yüzden sosyal medyayı bu anlamda aktif kullanmaya hala çalışıyorum. Ama bunun haricinde de dediğim gibi e, pek çok insan ulaşabilmek için, farklı mecralarda dolaşabilmek için de basılı ya da sözlü ya da görsel e, yayın araçlarında muhakkak bu anlamda kullanmaya çalışıyorum. Peki bütün bu e, kuşların dünyasına girdikten sonra artık kuşları merak eder, takip eder hale geldikten sonra e, dediğiniz gibi hani dünyam onlar olduğu farklı ötüşleri, farklı renkleri, Tabii. her birinin sorunları bunlar için kafa yormaya başladınız ama sonra bir gün sanki yolunuz özel bir kuşla kesişti, özel bir hikayeyle ha. kesişti. Aslında yani ona gelene kadar yine birçok şey vardı. Çeşitli Karacabey Longuz var mesela. Benim bu yaban hayatına ilgilenmemle alakalı Karacabey Longoz. Longoz ormanlarının o yıllarda yaşadığım şehirdeki bir Longoz ormanının varlığını yaşadığım şehirdekiler dahi bilmiyordu. Evet orada bir orman var ama bataklık bir orman deyip geçilen bir ormanın başta bölgede. Sonra tüm yurtta tanınmasına sebep olmak için çok mücadele verdim. Onunla ilgili kısa filmler yaptım, belgeseller hazırladık, fotoğraflarını sürekli paylaştık, basında sık sık yer almasını, ilginç yanlarını ve hikayelerini paylaşıp basına servis ettik ve böyle böyle böyle böyle bugün Karaca Belomuzu artık tüm yurtta bilinen Türkiye'deki üç büyük longozamandan bir tanesi olarak alınır hale geldi. E, bu aslında bataklık orman dediği yer değil mi? Yani Subasan tabii, ormanından Longos, Subasar Ormanı'ndan bahsediyor. Longoz Subasar demek. Evet. İkinci bir anlamı Subasar orman demek. Suyun sürekli gelgit hareketinin yaşandığı, yılın 6 ayı su altında kalıp diğer 6 ayı ise e, bataklık ve kuru bir şekilde geçirdiği ve bu zengin su ve e, aleviyonlarla dolu tabanı sayesinde çok zengin canlı çeşitliğine, bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sebep olan nadide yerlerden bir tanesidir genelde bizim kültürümüzde bizim ülkemizde daha ben, bataklıklar genelde sevilmeyen sinek yapan, pislik olan yerler olarak görüldüğü için bu alanlara hiçbir zaman değerli olabileceği gözüyle bakılmamıştı fakat en çok canlı çeşitliği yaşandığı bir yer burası. Aslında Longos benim hem kendimi hem de en büyük işlerimi başardığım en güzel projelerimden bir tanesi Longos'un tüm ülkede hatta dünyada tanınmasını sağlamak. Bugün artık yabancı ülkelerden bile kuş gözlemcileri Yaza, yazın ya da göç dönemlerinde Longoz ormanlarında, Karacabey Longozunda görebiliyoruz. E, bu da benim yaşadığım mutluluklardan bir tanesi. Ama tabii daha sonraki süreçlerde doğa hikayelerini insanlarda buluşturmaya çalıştım. Ki bunda da e, gazetecilikten gelme olduğum için hem gazetedeki editörlerin ne istediğini, ne yayınlamak istediklerini biliyorum. Hem halkın ne okumak istediğini biliyorum. Ve bu ikisini e, alaylı olduğum için de bu anlamda Harmanlayıp e, hem insanların hem de editörlerin dikkatini çekecek halde sunmanın e, yöntemini aslında buldum diyebilirim ya da buna ağırlık verdim diyebilirim. Ve böylece e, pek çok haberi ilgi çekici bir şekilde servis ettik yayına. Doğru, yani bir Doğu adına yaşadığınız çevre adına evet. aslında büyük bir şans. Çünkü gerçekten de dediğiniz gibi şükreden yazdık ki. Ee, doğa haberlerine, doğayla ilgili e, önemli konulara ya çok akademik bir bakış açısıyla, çok didaktik bir dille anlatıyoruz ve kimse ilgilenmiyor. Burada ee, ilgi çekici hale getirilmeye çalışırken işin özünden kopuyoruz. Burada o kadar bir şey ki aslında. Hem işin özünü, mutfağını, o sahasını bilen, onun peşinde koşturan, bir kuşun türü için günlerce belki sabahlayan bir insan olarak. Bir yandan evet. o doğanın kıymetini bilen, diğer taraftan da gerçekten bunu insanlara nasıl anlatırızı bilen birisi olarak. E, Bey Longoz'u başta olmak üzere bu işareleri çıkarmaya başladınız. Sonra ne? Kesinlikle, olur. kesinlikle. Yani bunu, bu tam da dediğiniz gibi çok güzel ifade ettiniz, özetlediniz aslında. Ee, insanlar da gündemde gerçekten e, yıllardır bu böyledir. Yani kaza haberleri, bela haberleri, yangınlar, işte savaşlar, işte katiller, cinayetler, bu tarz haberleri okumaktan gerçekten sıkıldı insanlar. Yıllardır. Aslında bizde hep böyle bu tarz haberlerin daha da e, okunacağını sanılıyordu bir dönem. Ama aslında gördük ki insanlar e, her gün işte aynı dala konan Martı'dan daha çok keyif alıyorlar bunları okumaktan. Ya da işte e, ilginç doğa hikayelerini okumak ya da ilginç gündeme dair işini ısıtacak insanı ısıtacak haberler okumak aslında daha da büyüksün. Sosyal medya, internet sayesinde oldu aslında biraz da. Ve e, daha çok tıklanmaya başladı bu haberler ve e, haber sitelerinin de e, bu şeyi değişti aslında bu değişti. E, Değerli haber anlayışı da bu anlamda biraz daha değişti. Artık özel haberler, halkın içerisinden olan sıcak insanın içinde istat haberleri aslında daha çok tıklanmaya sebep olduğu, daha çok ilgi gördü de bir gerçek günümüzde. Ee, ben de zaten hep güzel haberler vermek isterim. Güzel haberleri vermekten yanayım. Yaren Neylek gibi o da e, bu ülkenin <gülüyor> en güzel haberlerinden bir tanesi. Benim de e, çok değer verdiğim e, ve hani ortaya çıkmasından büyümesinde emeğimin olduğu, hani bir çocuk gibi sahiplendiğim bir hikaye aslında. Ee... Bu hikaye şu an Yaren Leylek dediğini duyan dinleyicilerimiz ve konuyu bilenler çok daha net anlamıştır ve eminim şu an Alper Tüydeş'i de hatırlamıştır. Çünkü Adem amca, Alper Tüydeş ve Yaren Leylek muhteşem üçlü benim gözümde. Dolayısıyla Bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir kere daha en başından anlatalım istersen sevgili evet. Yaren Leylek'le nasıl yolunuz kesişti? Yaren Leylek şu an nasıl Türkiye'nin bildiği bir leylek haline geldi? Sadece Türkiye'nin değil aslında dünyanın farklı farklı coğrafyalarından insanların takip ettiği bir leylek haline nasıl geldi? Tabii şöyle. E, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaç Leylek Köyü. Aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde üye olarak temsil eden ilk ve tek köy. Her ülkeyi bu birlikte bir köy te temsil ediyor. Türkiye'den de Ulağbat Gölü kıyısındaki Eskaraş Leylek Köyü. Bu Avrupa Birliği köyleri arasına girmenin e, yolu en çok leyleğe sahip olan köy değil. Leylekler için farkındalık çalışmaları yapan ve bu anlamda ses getiren projelere imza atmak amaç. E, bizde de Eskaraş Leylek Köyü'ymüş. E, hem göçmen leyleklerin yolu üzerinde önemli bir noktada olması hem de köyün içerisinde leyleklerle insanların bir arada yaşıyor olması bu birliğe girilmesi için yıllar önce Fransiska ve İsmet Arıcı çifti sayesinde başvurusu yapılmış, ilgi alaka gösterilmiş ve 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam da resmen bu birliğe üyeliğimiz olaylandı. Bu birlikte bütün Avrupa ülkelerinde temsil eden Avrupa ülkeleri her yıl bir ülkede toplanıp o yıl boyunca leylekler başta olmak üzere göçmen kuşlar ve yaban hayatı için neler yapıldığı konuşuluyor. Bu köyde e, Eski Karaaşlı Leylek Köyü Karacabey'e bağlı ve Karacabey'den bende bu e, festival yapılıyordu bir de bu köyde Eski Karaaşlı Köyü'nde her yıl, Leylek Festivali. Bu festivalin hazırlıklarına katılmak için ben de bir gün köye gittiğimde bundan 6 yıl önce e, köy kahvesinde otururken Orada sohbet arasında dedim ki ya bu kadar köleylek geliyor buraya. Bu köyde leyleklerle ilgili hikayesi olan yok mudur diye. İşte ne bileyim dedim hani evinin çatısına her gün geliyordur, bahçeye iniyor var mı dedim, Kayığa konuyor var mı diye böyle anlatırken Adem amca da o gün karşımda oturuyordu benim. Dedi ki ya benim kayıma dedi leylek her sabah gelirdi. Nasıl yani dedim? Arada sordu mu her sabah mı? Ben de her sabah kayıma açılıyıp her sabah benim kayıma geliriz birlikte balığa çıkarız dedi. Dedim yani her sabah olması biraz benim tuhafma gitti, inandırıcı gelmemişti pek. Yarın gelsem olur mu? Olur dedi. Tamam, anlaştık. Er ayrıldık evlere ve ertesi gün sabah erkenden yola çıktım. Onunla dediğimiz yerde buluştumda gördüğüm manzara gerçekten şaşırdım, şaşırdım yani inanılması güçlü. Adam kayına Leyli'i kondurmuş, baya baya birlikte motoru çalıştırmasından, kürek çekmesinden asla korkmuyor ve ağaçları temizlerken Leyli kayın başında ona balık atmasını bekliyor. Adem amca da e, küçük balıkları, ölmüş olanları ziyan olmasın diye onu atarak besliyor. Leylek bir süre takıldıktan sonra, doyduktan sonra kalkıp yuvasına konuyor. Ve bu bütün bir yaz devam ettiğini öğrendim. Adem amca dedim bu kaç yıldır oluyor? Beş yıldır falan böyle dedi. Ben emekli olup köye geldim dedi. Köye geldiğimin ertesi yılında balık, balıkçılığa başladım. Ve bu balıkçılığa başladığından beri bu böyle dedi. Her sabah gelir dedi. Ama o zamanlar daha yara adını koymadık. Hiçbir şey yok. Sadece bir leylek var kayına konan peki dedim Adem amca. Biz bunu dedim haber yapsak müsaade var mı? Var. Tamam. Hikayeyi aldık. Bir güzel onları az önce bahsettiğim kriterlerde güzelce işledik. Basına servis ettik ve basın bunu LaFontan masalları Eski Karaj'da gerçek oldu diye manşet alarak sürdü. Ve böylece insanların çok büyük bir ilgisini, alakasını daha ilk yılında kazandı haber yayınlandıktan sonra. Bak Adem düzelteyim. Bu hikaye 5 yıl boyunca yaşanmasına da Adem amca bu kimseyele paylaşmadığı için kendi ikisi arasında bir şeydi. Köylüler dahi buna inanmıyordu. Hatta bizim o ilk sohbeti açıldığında hadi canım her sabah kayına mı konuyor? Bunu niye bize söylemedin diye e, Adem amcayla sohbet, diyalog kuramlar olmuştu. Evet. Hmm. Vesael e, ilk yılı böyle geçti ve bu, bu her yıl benim de takip ettiğim bir olay. Köye gittiğim zaman zaman ayırabildiğim, zaman ayırmaya çalıştığım bir andı ve Adem amcayla bizim semmi bu yönde ilerledi. Ve biz artık her yıl e, bu hikayeyi beklemeye başladım ben. Leyaren neydi göçten gidip Adem amcanın kayına konmasına. Hakikaten 2016-2017 bütün bu geçmiş o 6 yıl boyunca, bugün bu yılda itibaren geriye doğru 6 yıl boyunca... ...her yıl baharda Leyaren elin geldiği ilk gün köye gidip fotoğrafını çekip bunu e, basına servis ettim. Ve bu 6 yılın sonunda bu hikaye e, öyle bir noktaya geldi ki... E, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. Yunanistan'da Gölge Oyunu oynatıldı. 2019'da belgesel filmini çektik sevgili Burak Soysal'la birlikte. Pırak Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülü aldı. Hikayenin 10. yılında e, Leylek Köyü'ne Karacı Bey Belediyesi tarafından Adem Amca ve Yaren Leylek Anıtı dikildi. E, ve bunun haricinde köydeki e, turizme çok büyük katkısı oldu. Yaren Ney'de bugün artık geldiği zaman milyonlar tarafından görüntülenmesi oluyor. Mesela bugün geldi yani bu hikayenin baş kahraman, bu 2022 buluşması, o da e, bugün gerçekleşti. Ve e, bugünün daha e, 24 saat olmadan görüntülenme sayısı 3 milyonu geçti Twitter'da. Bu büyük rakam, e, bunu görünce hoşuma gidiyor çünkü bu insanların, bu kadar insanın dikkatini bir kuşla, bir dostluk hikayesini çekmiş olmak gerçekten benim adıma da büyük bir mutluluk ve gurur verici de bir şey aynı zamanda elbette. Fakat tabii bu hikayenin en güzel yanı işte gerçek bir doğa hikayesi olması. Bu yaren neylek her yıl baharda geliyor, 6 ay birlikte geçiriyor, Adem amcayla birlikte her sabah balığa çıkıyorlar, birlikte besleniyorlar. Ve sonbaharda Eylül ayında eşiyle birlikte tekrar göçülüyorlar Afrika kıtasına, 6 ay yoklar ve ertesi yıl gelince yeniden bu hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Göçten geldiğinin ertesi günü hiç tereddüt etmeden Adem amcayı tanıyıp yine onu kayığında alıyorsun bu. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. Seni ezbere bir sistem biliyorum. yok. Ee, ezbere bir sistem yok. Çünkü kayık her yıl bazı yıllarda el değiştirdi, renk değiştirdi, kayığı bozuldu. Başkasının kayığıyla açıldı. Ama Yaren Nerek hep Adem amcanın çıktığı kayıktaydı. İnanılmaz bir hikaye ve gerçekten bugün bu programda Alper Tüyüdeş'in yaşama öyküsüyle beraber aslında Yaren'in öyküsünü de anlatıyor olmak bizim için de çok büyük mutluluk ve e, o kadar da ilginç oldu ki biz önceden yani planlamadık bunu istesek de planlayamayız zaten evet, evet, geleceği evet. gün ama 11. kez Yaren Leylek bugün geldi ve Adem Amca'nın kayığına kondu. Ve bugün Alper Tüydeş'in yaşam öyküsünü bu programda beraber paylaşıyoruz. E, ne büyük mutluluk. Çünkü günlerdir aslında e, başta Adem Amca ve Alper olmak üzere e, birçok insan, inanıyorum ki milyonlarca insan Yaren Leylek gelecek mi diye bekliyordu. Herkes takipte bir haber bekliyordu. Güzel bir haber ama her sene de bir korku var aslında. Çünkü Leylek'in ömrü de çok çok uzun değil bildiğimiz <gülüyor> kadarıyla. Onu da şöyle söyleyeyim, yani e, ortalama ömürleri 15-20 yıl seçiliyor. Ama tabii 39 yıl yaşayan e, bir leylek de var, istisnalar da var. Ama dediğimiz gibi ortalama ömürleri günümüz şartlarında 15-20 yıl. Diyeceksiniz ki Yaren leylek kaç yaşında? E, tam yaşını bilmemekle birlikte hikaye 11 yıldır olduğu için 11 yıl. Şimdiden var e, 4-5 yılda leyleklerin üreme e, sürecine erişkinliğine, e, ulaşma süresi var. E bunu da birlikte 15-16 yaşında yani 15 yaşında olduğu garanti. 15'i en az 15 yaşında yarannelek. Yani aslında bizim için de riskli günlerde. Yani bu lelek artık hani e, doğal şartlarda e, ömrünü de tamamlama ihtimali artık her yıl daha da artıyor. Ve bu adem amcemi beni de açıkçası her yıl biraz daha stresi sokuyor. Ama neyse ki e, en az bir yıl daha bunu düşünmeden böyle e, gönül rahatlığıyla bu hikayenin mutluluğuyla paylaşacağız. Bugün mutlu bir gün. Ee, mutlu bir hikaye anlatıyoruz biz de yine. Evet. O yüzden de mutluyuz. Dolayısıyla yani dediğin diğer bir önemli noktada şu programımızda yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyoruz. Son dakikalarımız ee, dünyanın öbür tarafından bambaşka bir kıtadan her sene aynı yuvaya geliyor. Her sene aynı yuvada ee, sabahı bekliyor ve sabah Adem amca kayığını, kayığı ne olursa olsun, kayığı da değişse ne olursa olsun Adem amcanın gidiyor kayığına konuyor ve balığını bekliyor. Onunla beraber o yolculuğu yapıyor. Dolayısıyla bir başkasının kayığına gitmiyor mesela ve kayıt değişti diye kayığı tanımamazlık yapmıyordu, yuvasını başka bir yere taşımıyor. Ee, i̇lginç bir bağ, insan ve doğa arasındaki, insan ve hayvanlar arasındaki bağ muhteşem bir örnek ve Alper işte bu örneği işte az önce bahsettiği gibi çıkarıp ölümsüzleştiren, Belgesele taşıyan, haberlere, fotoğraflara taşıyan ve bugün ben dahil milyonlarca insanın bundan haberde olmasını sağlayan kahraman benim gözümde. O yüzden bir kahramanın yaşam öyküsünü bugün paylaşıyoruz. Ve artık son dakikamızda da geldik. Ee, Alper Tücideş'in yaşam öyküsü nasıl devam edecek? Geleceğe dair planların hayalleri nedir diye sorayım Alper. Ve son sözünü mesajını alalım. Öyle bağlayalım. Yani e, bu işleri belki bir gün e, televizyonda daha rahat ve daha istediğim şekilde anlatma gibi bir düşüncem var. Yani bir gün bu da kısmet olursa böyle bir şey bir proje var hayalimde. E, bir de fotoğraf kitabı var aslında bu anlamda yapmak istediğim. Şimdi çocuk kitabı yazıyorum. Çocuklar için hazırladığım kitap hikayeler var, gerçek doğa hikayeleri de altında. Ama bunlarınla ilgili bir de çekmiş olduğum fotoğrafları, sanatsal fotoğrafları e, yetişkinler için de. Ee, böyle güzel bir kitap çalışması da hayalimde olan işlerden ama bunun haricinde sürekli konu araştırmaya insanları gerçek doğa hikayeleriyle de buluşturmaya devam edeceğim ee, Gücüm yetkili değil çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için yaşam öykünü paylaştığın için de çok teşekkürler ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum herkese çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konu sevgili Alper Tüydeşti ve mutlu bir günde kendisinin bu güzel yaşam öyküsünü paylaştık. Hep diyoruz ya dünya bugün dönüyorsa hala ismini çok bilmediğimiz, çok ünlü demediğimiz böylesine muhteşem gizli kahramanlar yüzünden ve Kentin Gizli Öyküleri programı tam da bu yüzden var. Bu değerli isimleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz her programımızda. Bugün de mutlu bir günde sizlere e, Alper'in öyküsünü paylaşmak kısmet oldu. E, i̇ki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından bizler kentin gizli öyküleri programında yeni bir öyküyle sizlerle birlikte olacağız. Instagram ve Facebook sayfalarımız üzerinden bize konuk önerebilirsiniz ya da yaşam öykünüzü paylaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışanları değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Sizlere hoşçakalın diyoruz ama aynı zamanda bugün Yaren Leyle'ye de hoş geldin demek istiyoruz. Hoş geldin Yaren Leylek.